lafzatullah Allah isminin okunuşu Allah isminden önceki harfin harekesi ötre veya üstün ise Allah ismi kalın okunur şimdi ilk örneğimize bakalım lafzatullah dediğimiz Allah isminden önce gelen harf vav harfi harekesine bakın kırmızı olarak yazdık üstün öyleyse burada Allah ismi kalın okunacak okuyalım Hüvallah Hüvallah ikinci örneğimizde ise lafzatullah dediğimiz Rabbimizin isminden önce gelen harfin harekesi ötre ra harfi görüyorsunuz harekesi de ötre olarak gelmiş dolayısıyla lafzatullah'tan önce gelen harfin harekesi ötre veya üstün olduğu zaman kalın okunur Burada da kalın okuyacağız. Okuyalım. Nasrullah Nasrullah gibi. Allah isminden önceki harfin harekesi esre olursa o da Allah ismi ince okunur. Hemen örneğimize bakalım. Billahi var. Bakın burayı Allah isminden önce gelen harf olan B harfinin harekesi Esre. Okuyalım. Billahi, Billahi, Bakın burayı Billahi diye okuyamayız. Billahi, başka örnekler de verilebilir. Mesela, Velillahi derken, Velillahi, Velillahi gibi. O halde özetleyecek olursak, Allah isminin kalın ve ince okunması şu esaslara göre oluyor. Lafzatullah'tan önce gelen harfin harekesi üstün ve ötre ise Allah ismi kalın ama lafzatullah'tan önce gelen harfin harekesi esre ise Allah ismi ince okun.